27 yaşındaki Açık Radyo'nun 19. Radyo günleri dinleyici destek günlerindeyiz aynı zamanda. Destek olmak için Açık Radyo.com.tr'ye girmeyi unutmamanızı rica ediyoruz. Programa dönecek olursam bu hafta konumuz hepimizin çok iyi bildiği ama belki de az tanıdığı bir isim olacak. James Redhouse'dan bahsediyorum. Hani şu ünlü İngilizce Türkçe sözlüğün ve başka pek çok sözlüğün hazırlayıcısı olan dil bilimci Redhouse. İstanbul yıllarında öğrendiği Türkçe ve diğer Doğu dilleri üstüne pek çok kitap ve sözlük hazırlamış sonraki yıllarda. Onu konuşmak üzere konuğumuz ise İhanet ve Sadakat arasında James William Redhouse kitabının yazarı Harun Tuncer. Harun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz her hafta olduğu gibi kansure kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü size bırakacağız Harun Bey. Kısa girişimize Tabii. şöyle başlayayım. James Redhouse'un hayatına bir baktığımda programdan önce e, özellikle ilk yıllarının bir İngiliz macera perestin tipik hikayesi gibi olduğunu gördüm. Ki sonrası da öyle aslında programda konuşacağız. 1811 yılında Londra'da doğmuş. 5 yaşındayken babasını kaybetmiş ve 8 yaşında yetimler için bir denizcilik okuluna girmiş. Redhouse birkaç yıl sonra disiplin, disiplinsizliği yüzünden buradan atılmış ama yine de denizci oldu. 1826'da kamarot olarak girdiği bir ticaret gemisi İstanbul'a uğradığında o da bu limanda kalmayı tercih etti. İstanbul ansilopedisine göre bu ilk yıllar biraz müphem ama çeşitli kaynaklarda mühendis haneyi Bahri Hümayun'da yani mühendislik mektebinde teknik ressamlık ve İngilizce öğretmenliği yaptığı belirtiliyor. Kısa sürede Türkçeyi ve yanı sıra Arapçayla Farsçayı öğrenmiş. 1830'da 3 yıl yaşayacağı Rusya'ya gidiyor. <gülüyor> ardından bir Malta dönemi var ee, daha sonra İngiltere'ye dönüyor fakat 1838'ler itibaren yine İstanbul'da yaşamaya başlıyor Baba Ali tercüme odasında görüyoruz bu sefer James Radazu. Sadrazam koca Hüsre Paşa'nın tercümanı Mısır krizi gibi politik ve askeri olaylarda rol alıyor ee, ve hem İngiliz hem Osmanlı hükümetleri nezdinde zamanlı itibar kazanıyor bu yıllarda yararlıkları için Abdül Meci'in iftalişşanı nişanı, nişanı verdi. James Redhouse, ömrünün son yıllarında da Kraliçe Victoria'dan nişan ve bugün de adıyla birlikte anılan Sör ünvanını alacak. 1853'te dönmüş İngiltere'ye, Türkiye'yi bırakıp ve orada dil çalışmalarına yoğunlaşmış. Ve bugün geriye kalan sözlüklerini hazırlamış. Peki hangi sözlükler bunlar? Buradan itibaren de sözü Kansu'ya bırakmak isterim. Teşekkür ederim Cem. Başta senin de sözüne ettiğin Bugün Türkiye'de hala Redhouse yayınları adıyla faaliyet gösteren e, Sev Vakfı'nın yayınladığı İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce sözlük olmak üzere pek çok e, sözlük hazırlamış e, James Redhouse. E, i̇lk çalışması Osmanlıca konuşma dili cep kılavuzu. İngiltere'ye dönünce Türkçe-İngilizce sözlüğü de hazırlıyor. İlk baskısı 1856 yılında yapılan. E, daha sonra genişletilerek Leksikon İngilizce ve Türkçe Sözlük adıyla 1861'de yayınlanan bu sözlüğün el yazmaları e, 12 cilt ve orijinalleri British Museum'da. E, bu ünlü sözlüğü eski harflerle hazırlamış ama daha sonra Latin harflerine de aktarılıyor. Ve e, sonraki yıllarda da yenileniyor sözlük. E, bu kitap İstanbul'da ilk olarak 1890 yılında e, Boyacıyan tarafından Kitab-ı Meani lehçe James Redhouse El İngilizie adıyla yayınlanmış. Ee, bu arada Redhouse'un tamamlanmamış çok büyük iki sözlük çalışması ve yayınlanmış bir Mevlana yani mesnevi çevirisi olduğunda biliyoruz. Ee, şimdi ben özeti burada keseyim ve e, konuğumuza dönelim. Ee, Harun Bey şöyle başlayalım mı? Öncelikle James Redhouse'un yolu İstanbul'a nasıl düşmüş, neden Osmanlı başkentine gelmiş. E, çünkü geldiği yıl da çok ilginç. E, vakayı Hayriye'ye yaşanmış. Yani yeni Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı 1826'ta geliyor İstanbul'a. Ve İstanbul tabii büyük bir kargaşa yaşamış bir, şen, bir kent. E, önce e, James Rathaus'un yolu İstanbul'a nasıl düşmüş onu konuşalım. Ee, teşekkür ederim ben de tekrar benim konu kaldığınız için. Ee... Ve dinleyecekleri de dinleyenleri de selamlayalım. James William Redhouse e, Cem Bey de çok güzel özetledi. E, genç yaşında e, aile ortamından uzaklaşıyor. Yatılı okulda kalıyor ki e, o sistematik İngiltere'de hala devam ediyor. Yatılı okul sistemi. E, ve burada tabii sağlam bir eğitim aldığı belli oluyor. Çünkü e, 15-16 yaşında oradan kaçıp Türkiye'ye doğru yola çıktığında e, hakikaten ciddi bir e, yani kendi yaşına Oranla e, birikim ve eğitim sahibi. E, burada önce aslında İzmir limanına iniyor. E, bunu biliyoruz. İzmir'den sonra İstanbul'a naklediyor. Çok kalmış olduğunu tahmin etmiyorum. E, İstanbul'a nakledişi ne olabilir? E, malum yani İngiltere uzun zamandır e, 1580'lerden itibaren e, burada Büyükelçi bulunduruyor. E, fakat daha sonra ticari ilişkiler geliştikçe bir takım limanlarda ki yoğun limanlardan bir tanesi İzmir, bir takım limanlarda konsolos bulunduruyor. Dolayısıyla geldiğinde muhtemelen konsolosla irtibata geçmiştir. Daha sonra İstanbul'a naklediyor. İzmir'de çok kalmadan 1826 yılı içinde. Dediğiniz gibi dönem biraz kargaşanın yaşandığı, Ruslarla çatıştığımız, çok kısa süre önce Yunanlarla çok ciddi bir muharebeye giriştiğimiz, uzun yıllar devam eden bir ayrılıkçı hareket diyelim kabaca kendi içinde. Böyle bir dönem ee, bu dönemde geliyor ee, aslında geldiği dönem e, kendisi için evet yeni bir İngiliz'in bir macera perestin e, cembeyi aktardığı gibi e, sanki e, yani başlı başına bir başına çıktığı bir yolculuk gibi görünüyor ama aslında İngilizlerle 1700'lerin ortasından itibaren hatta başından itibaren e, çok ciddi bir e, gemi yapımı üzerinden ilişkimiz var İngiliz e, tüccar gemileri İngiliz savaş gemileri dönem e, hakimiyetini e, eline almışlar, dolayısıyla Osmanlılar da bu anlamda donanmada zaafa uğradıklarını fark edince özellikle 1770 Çeşme'de donanmamızda yakılınca Ruslar tarafından, İngilizlerin de desteğiyle e, İngilizlerle çok yakın temasa geçiyor bizimkiler, haliyle buraya geldiğinde aslında e, teknik anlamda da İngilizler tarafından destek veriliyor, mühendisler falan geliyor buraya Gemi yapım mühendisleri, gemide çalışacak başka elemanlar e, sair teknik işlerden e, sorumlu. E, bir, bir İngiliz komünitesi var burada. E, yani böyle bir ortama geliyor. Kısa sürede adapte oluyor çünkü az önce Cem Bey'le zikrettiği ilk sözlük çalışması tam 1800'lerin hemen başlarında. Yani geldikten bir 6-7 sene sonra e, bitirdiği bir sözlüğü olduğunu fakat bastıramadan işte Bianchi'nin Kifer'le beraber sözlüğünü bastığını okuyoruz, öğreniyoruz. Yani, Harun Bey, ondan ondan, üstü, tam yani, da bunu okudan suralım mı? E, tam Hı -hı. çok e, güzel bir yere geldiniz. Aslında e, kimlerle ilişki kuruyor İstanbul'a geldiğinde? Bir de tabii e, nasıl Hı -hı. Türkçe öğrenmiş? Daha önceden böyle bir bilgisi var mı? Yani Hı -hı. çok kısa bir süre sonra biraz önce sizin de söylediğiniz gibi sözlük hazırlayacak bir kişiden bahsediyoruz. E, Türkçe Hı -hı. bilgisi nereden kaynaklanıyor örneğin? E, onu e, merak ediyoruz eee yani buraya geldikten kısa süre sonra eee istihdam edildiğini. Mühendis Haneyi Bahriye Deniz Mühendishanesi'nde e, bir nevi e, matematik okulu da diyorlar. Hatta Fransızcası ekol Ecole Matematik. E, burada fen birimleri öğretiliyor. E, donanmada ciddi işte eksiklik olduğu söylediğim gibi hissedilmiş. E, bunu giderecek teknik elemanlar özellikle Fransa'dan hocalar falan getirilip istihdam ediliyor. Fakat bir yandan da İngilizlerle e, gemi alışverişinde münasebetimiz olduğu için İngilizce bilen eleman da olmadığından muhtemelen çabucak burada kabul görüyor kendisi. Burada istihdam ediliyor. Tabi buradaki öğrenci sayısı e, Kemal Beydilli Hoca da söylüyor. Çok fazla değil. Yıllar boyunca çok fazla değil ama e, burada e, fazla olmasa bile o öğrencilerle birebir bir muhatap olmak, o öğrencilere belki okuyacakları, okuması gereken dersleri ne bileyim bir belki e, öğretmen vasfını taşımasa bile öğretmenin asistanı gibi o vasıflarla muhtemelen belki orada böyle bir görev almış olabilir. Onlarla muhatap oluyor olmak, onlara bir şeyler öğretmeye çalışmak Türkçe öğrenmesini kolaylaştırmıştır diye tahmin ediyorum. Beyoğlu'nda yaşadığını biliyoruz o dönemde. Beyoğlu'nda da yine e, gayrimüslim nüfus yoğun. İngilizler oradalar, e, sefaret çalışanlar vesaire. Ve o süreçte de Koca Hüsrev Paşa'yla e, Namık, Mehmet Namık Bey, tabii o zaman daha paşa değil, e, vasıtasıyla görüştüğünü, ee, onun radarına girdiğini çünkü Koca Paşa'nın malum e, Yüksel Hoca da söylemişti bunu e, genç adam bulup yetiştirmek ve bunları devletin yani muhtelif kademelerinde görevlendirmek gibi bir alışkanlığı var e, yetiş yani yetişmeye müsait hızlı e, kavrayan e, genç e, bir İngiliz fakat burada Türklerle münasebeti çok iyi e, kısa sürede Türkçe öğrenmiş konuşmadan bu işi becermek çok mümkün değil sadece kitaplardan. Böyle bir ortamda ve daha uzun tabiri caizse yetiştiğini söyleyebilirim. E şöyle devam edelim o zaman. Ee, Tabii. 1830'da e, 3 yıllığına bir e, Rusya ziyareti, daha doğrusu e, Rusya seyahati görülüyor. Hı -hı. 1833 yılında yeniden İstanbul'a dönmüş. E, fakat e, hemen ardından da çok kısa bir süre kalıp bu sefer de Malta'ya ve İngiltere'ye dönmüş. Hı -hı. Neden Rusya'ya gitti? İyi Bey? Yani bu, bu anlamda kendisi de bir açık vermiyor. Yani ağzından tek e, e, net olarak, direkt olarak haber aldığımız tek metin e, vermiş olduğu altı sayfalık röportaj o dönemde. E, ondan başka hiçbir şey yok. E, Kendinden nakledilen bir e, hani yazılı metin de yok. Dolayısıyla e, yapmış olduğumuz şeyler Pintley Bey'in yaptığı da e, biraz çıkarım, benim yaptığım da biraz çıkarıma girmiş oluyor. Yani e, niye böyle bir ziyaret yaptı? E, de onu işaret ediyor. Belki Türkçenin e, yani e, lehçelerine hakimiyet için böyle bir şey tercih etti. E, çünkü sözlük çalışmasında belki ileride bahsedeceğiz bu e, konuşmanın ilerisinde e, çok ciddi bir dil hakimiyeti var. Muhtelif kaynaklar var. Doğu Türkçesinin hakimiyeti de var. Belki o dönemde bunu elde etmişti. Siyasi bir görev almış mıdır? Yani, bunu da tamamen e, ihtimalleşip bırakmak istemiyorum. Bırakamıyorum. Bırakamıyorum. E, Nitekim o, o dönemde Rusya ile tekrar biz müsalaha imzalayınca e, Mehmet Ali gaidesinde bize destek olsun diye yardım istemek zorunda kalıyoruz. E, padişah çok ciddi sıkışıyor İngiltere'de yüz çevirince bizden. E, belki o dönemde oraya giden bürokratlarımızla diplomatlarımızla beraber e, dediğim gibi e, siyasi bir vazifeyle gitti. E, belki de tamamen e, bahsettiğiniz gibi dil çalışmalarının destek olsun diye orada bir araştırma gezisi yaptı. Fakat hiçbir araştırma gezisinin de 3 yıl kadar süreceğini çok tahmin etmiyorum. Hele 20'li yaşların henüz başındaki bir adamın e, görevlendirilmiş olma ihtimali de yüksek açıkçası. Hani ihtimaller üzerine spekülasyon yapıyorum sadece. Yapabiliyorum daha doğrusu. E, Rusya'dan dönüşte İstanbul'da biraz önce söylemiştik kısa bir süre kalıyor. E, sonra Malta'ya geçiyor oradan İngiltere'ye dönüyor. E, fakat Osmanlı idaresiyle ilişkisi kopmamış. Ve İngiltere'de hı hı. öğrenim gören öğrenciliğin ee, öğrencilerin mümessilliği görevini üstlenmiş. Ee, ne kadar süre yapıyor bunu Harun Bey? Ee, bunu o tarihte başlatıyor ee, ve o tarihten sonra buraya dönüşünde tabii ara vermek durumunda kalıyor. 53'te tekrar dönünce tekrar devam ediyor. Yaklaşık 70'lere kadar. Yani toplamda nereden baksanız bir 20 yıl orada e, talebe nazırlığı e, tırnak içinde görevini yürütüyor Redal. E, bunu nereden tespit ediyoruz? Talebelerin kayıtları sırasında icap eden işte ne bileyim bir takım e, gerekli evraklar, e, bu talebelerin e, yapılacak bunlara ödemelerle alakalı e, senetler, çekler bunlardan e, fark edebiliyoruz, e, takip edebiliyoruz Osmanlı Arşı'nda bunlar çıktı çünkü. Aşağı yukarı dediğim gibi toplamda 20 yıl o tarihten başlamak kaydıyla ve İstanbul'a dönüşünü de aradan çıktığımızda 70'lere kadar geçen sürede 20'a yakın süre bu işi yapıyor, talebenin hazırlığı yapıyor Edamson. Bir hemen ben tekrar İstanbul'a dönüşüne geleyim. Yani 1838 hı hı. yılında İstanbul, 2. İstanbul dönemi başlıyor diyelim. Bu dönemde tabii hı hı. Kaptan Derya Ahmet Fevzi Paşa'nın tercümanlığın tercümanlığını üstlenmesi önemli. Ama burada ilginç bir hı hı. hikaye var. O da e, Mısır isyanı sırasında e, Ahmet Fevzi Paşa'nın Osmanlı donanmasını Mısır valisine teslim etmesi. Bu, burada Reda Uzun galiba bir zor durumda kalıyor. Biraz bize onu anlatır mısınız kısaca? Evet. Reda Uzun e, yani 30'ların sonunda Bahriye ile ilişkisi biraz daha artıyor. Hatta burada e, Bahriye'de bir e, Bahriye Şurası e, kuruluyor. Burada bir meclis. Çünkü Bahriye Osmanlı için e, hala çok kısa sürede toparlayamadığı bir mevzu. İstediği gelişmeyi çok rahat sağlayamıyor, kolay sağlayamıyor. Orada destek de veriyor. Şura'nın elemanlarından bir tanesi de o. Ee, saygın bir adam. Ee, dil becerisi çok iyi. Ve bunu Şura'ya alıyorlar. Meclisin üyesi yapıyorlar. Ee, peki e, Ahmet Feridip Paşa'nın kaçırmasında donanmayı e, gidip Mehmet Ali Paşa'ya teslim etmesin, etmesi dahi var mı? Açıkçası hani hala bu şaibeli bir mevzu bana kalırsa. E, fakat... Çok kısa süre sonra e, Osmanlı İngilizlerle ittifak yapıp Mehmet Ali Paşa üzerine gidince ve onu e, tabiri caizse tehdit edince, e, hakkından gelince e, artık belki bu unutuluyor. E, burada ne kadar dahli vardır, e, olayın ne kadar içindedir bilemiyorum. Fakat e, kaçarken onun yanında olmaması en azından, burada bulunması, e, Fevzi Paşa ile daha önce geçmişte ne kadar yakın olursa olsun, onu böyle bir şahibeden en azından kağıt üstünde, e, uzak tutmuş görünüyor e, ve dediğim gibi e, bu İngilizlerimize verdiği destekle Mehmet Ali Paşa'nın üstesinden gelinmesi mevzuunda da gösterdiği yararlık e, bunları tamamen unutturuyor. Volkru Paşa, Yaver Paşa o dönemde bize destek veriyor. Onun e, tercümanlığını yapıyor bizim e, Bahriye Nazırımızla e, daha doğrusu Kaptani Derya'mızla e, arasındaki vasıtı oluyor, tercüman oluyor. Evet, bu devlet işlerinde seviliyor kendisi. Belli ki İran sınırıyla ilgili anlaşma heyetinde bulunuyor. Yani eh, emirini değişmediği yapıyor. Ee, evet. O, o da ama Kırım Savaşından sonra ise e, şey dönüyor, ülkesine dönüyor. Yani ülkesine evet, dönmeye evet. nasıl karar veriyor? Ee, yani şunu söylüyor, bu eğer durum seyati hem kendisin hem eşini yıprattığını söylüyor. Temel motivasyonu, temel gerekçesi bu giderken. Bir süre kalıp dönmek istiyorum diyor. Eşimin durumu çok iyi değil diyor. Burası çok iyi gelmedi ona Erzurum seyahati. Çünkü 4 yıl kadar kalıyor aşağı yukarı. Gidince. Tamam, bu bu Erzurum seyahati yapacak... bu İran sınırıyla ilgili çalışmalar. tabii, yani, Aynen. Yani, tabii, tabii, 4, aynen. 4 yıl sürüyor. O, o ciddi bir işmiş yani. Sonra bu yüzden de bir dönüyor. Tabii Erzurum'da o bulunduğu süreç kendisini maddeten yıpratıyor. Ee, eşi de sağlık sorunları yaşıyor. Nitekim e, çok yaşamadan döndükten sonra eşi vefat ediyor. Birkaç sene sonra vefat ediyor eşi. Ee, bu, burada e, aslında dönmek istediğini söylüyor. Evrakları var bunun, mektubu var. E, fakat e, dönemedim diyor. Dö şu anda bu, bu dakikadan sonra dönmek de çok mümkün olmayacak diyor. Ve burada ben çalışıyorum diyor. Nitekim hemen kendisine bir sene sonra e, Foreign Office dışişleri e, Doğu dilleri tercümanı sıfatıyla istihdam ediyor. Çünkü onlar da farkındalar onun birikimini. Hemen yani görevdeki tercümanı vefat eder etmez bir sene içinde onu görevin başına getiriyorlar. Orada kalmış oluyor artık. Evet. Ee, peki yani orada da sözcük çalışmalarına hız veriyor. Ee, kesinlikle. kesinlikle. Hemen hangi çalışmaları yapıyor ilk yıllarda onları bize özetler misiniz? Ee, az önce Kansu Bey'in zikrettiği e, Kırım Savaşı sırasında zaten bir, e, bir nevi Türkçe konuşma rehberi ve işte küçük bir sözlükçe var aynı kitapta Vademekum'da. E, ondan sonra e, daha önce başladığı e, Lugat-ı Osma e, Lugat Osmaniye kitabı yani e, Osmanlıca seçilmiş sözcükler diyelim kitabı diye bir sözlük yapıyor Türkçe-Türkçe. E, i̇lk sözlüğü bu 1842'de aslında Sultan'a takdim ediyor Sultan Mecid'e fakat bastırmak nasip olmuyor 52'ye kadar 52-53'te bunları bunu iki cilt olarak bastırıyor e, peş peşe. E, daha sonra Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe yine bir sözlük derliyor. Bunu basıyor. E, ve 1860 tarihinde İngilizce, Türkçe sözlüğünü genişletiyor. E, ve en son e, hazırlığını yaptığı e, ve bugün British Museum'da olduğunu söylediğim müspetelerini e, geniş sözlüğünü hazırlıyor. E, bu sözlük e, e, meani ilehçe. James Redhouse El İngilizce dediği Kansu şey, Bey'in de zikrettiği en büyük sözlüklerinden bir tanesi İngilizce, Türkçe bugün, pardon Türkçe, İngilizce ağırlıklı olarak buradaki İngilizce, İngiliz veya Amerikalıların Türkçe öğrenmesine katkı sağlamak için yapıyor. Bunun için misyonerler teşvikiyle, onların desteğiyle bastırabiliyor 1890'da. Bunu tamamlayamıyor. Bundaki asıl maksadı sözlüğü geniş bir şekilde hazırlamak. Sözlüğü hazırlarken işte örnekler falan vermek. Ee, tamamlayamadığı proje bu. Fakat bu bir şekilde bize leksikon olarak e, dar bir e, şekilde olmuş olsa içerikli olmuş olsa yayınlanıyor ve elimizde. Tam diğer tamamlayamadığı sözlük ve bizim e, bugün proje başlattığımız kelimenoktakom üzerinden sözlüğü ise Türkçe Türkçe sözlüğü Hazinedül Aziziye Filugatül Osmaniye e, çalışması. E, bu da 140 bin kelime itibar ile söylüyor kendisi. On cildini e, tamamlayabiliyor. R J harfine kadar geliyor. 14. harfa kadar geliyor. E, fakat maalesef bunu ikmal edemiyor. E, 20 sene çalıştıktan sonra 65-85 arası, 1885 arası artık bırakacağını anı görüldüğünü söylüyor. Nitekim 3-5 sene sonunda zaten vefat ediyor James Hedam. Sözlük tamamlanmıyor. Bu işte büyük oranda bulundu. E, kadar ilanı bize e, nasip olmuş oldu. Daha önce bulanlar olmuş ama e, 6 cildini Beyazıt Devlet'te bulduk. Bir cildi İngiltere'de çıktı. Bunu şu anda biz e, geniş bir ekiple çeviriyoruz ve e, insanlara e, ücretsiz açacağız kelime üzerinden. Bunun haberini vermiş olalım. Ya bu sözü biraz açar mısınız? Bu sözcüğün özelliği e, tam e, bir iki cümleyi bu daha özelliği, bir iki cümle. tabii tabii çok teşekkür ederim fırsat verdiniz. Yani ben de vaktimi zararlı da sizi e, zora sokmayayım diye e, kısa kestim. Sözcüğün özelliği e, önemli. E, şu, yani 65 tarihinde başladığını söylüyor. Yerimde taslakları var zaten sözlük çatırması yaptığı için. Madde başları var. Ee, diyor ki 120 ila 140 bin kelime olacak bu sözlük diyor. Ee, her birincinde aşağı yukarı 30'a 50 boyunda kitapçıklar veya 30'a 30 40 e basında kitaplar şeklinde hazırlamış. Ee, el yazması mühsaları var. Ee, bunlar bir işte müddet kayıp diye biliniyordu. Ee, son birkaç yılda işte böyle parça parça çıktı. 10 ee, cilt, sonuncu cildi yarım geriye kalan 9 cildi tam. Aşağı yukarı her bir cilt bin sayfa Türkçeden Türkçe'ye örnekleriyle Türkçe sözlük bu. Ve 140 bin kelime çok ciddi bir kelime Türkçe için. Evet ağırlıklı Farsça, Arapça kelimeler çok ama e, Türkçe kelimeleri de tespit etmiş. Hepsini koymuş. Ecnebi dillerden geçen, Avrupa dillerinden geçen kelimeleri de koymuş. Hatta bir etimolojik köken de her bir kelime için yapılıyor. İşte şuradan gelmiştir, buradan işte geçmiştir falan diye. E, çok ciddi, çok geniş. Hakikaten e, çalışmayı hak eden ee, i̇çinden çok çalışma çıkacak. Çünkü çalışmayı yaparken, çeviri yaparken görüyoruz. Bir e, sözlük e, çalışması bu. Yarım kalmış olması bizim için üzücü. 140 bin kelime az değil. Bugün e, Oxford'un aşağı yukarı 220 bin kelime e, basılı e, nüksasında var. 220 bin kelime. Bundan 150 sene önce Türkçe için 140 bin kelimeyi bulmak, ortaya çıkarmak çok iyi bir emek ve çok büyük bir gayret. E, bu da Türk sözlükçü açısından inşallah katkı sağlayacak bir çalışma ha, olacak. Harun ee, Tuncel e, son olarak şöyle bir şey yapalım e, James Redhouse kitabını hazırladınız e, kitap için nasıl bir çalışma yürüttünüz ne kadar sürdü bununla ilgili de Hı -hı. özet bir e, bilgi alalım süremiz tamamlanmadan tabii. bir de tabi kitabının adı ihanetle sadakat arasında diye geçiyor bu arada kalmışlığı da nasıl anlatmak lazım e, bir özet bir e, kitabın hazırlık sürecinden de bahsedir, bahsederseniz öyle tamamlamış oluruz. Tabii hemen. E, ya Ben e, esasen İngiliz e, e, filoloji mezunuyum. E, dolayısıyla sözlüklerle e, eskiden beri hem halim. Yani 25 yıldır belki hem halim. Lisede de İngiliz, ağır, İngiliz ağırlıklı okumuştuk. E, Red keşfetmem 2000 e, yılında oldu. E, bir sözlük almıştım e, sahaftan. O sözlükle beraber dedim merakım başladı. Sonra hakkında sözünün ön sözünde bir şeyler okuyunca e, bunun bir sözlük markası değil bir sözlük dev bir sözlükçü olduğunu keşfetmemle başladı aslında hikaye. 2010 tarihinde de yüksek lisansa başlayınca bunun hakkında çalışma yapabilir miyim diye düşündüm. Arşivde de güzel malzemeler çıktı parça parça. Dernek Türkçe daha çok malzemeye eriştim ve eh Bey'in makalesini işte geniş makalesini daha sonra kitaplaştırmışlardı bunu gördüm. Diya maddesini gördüm. Bunların üstüne bir şeyler koyabileceğimi hissettim. Elimdeki malzeme onu gösteriyordu. Bunun üzerine İngiltere İskoç arşivlerinde de tarama yaptım. Oradan da güzel şeyler çıktı. Daha önce kullanılmamış malzeme çıktı. Böylece evvela tez yaptım. 6-7 yılda üstüne başka malzemeleri biriktirip kitaplaştırırım diye beklemiştim. Tezden 6-7 yıl sonra bu malzemeleri de derleyip toparlayarak bir kitap haline getirdim. Ee, böyle bir macerası var bende. Hala devam ediyor dediğim gibi şimdi sözünü bulduk. Bunu çeviriyoruz. Hasta kadar kader üzerinden katkı vermeye çalışıyoruz Türkçe'ye. Ee, Türk e, ilim camiasına diyelim. Ee, i̇hanet ve sadakat meselesi. E, başından beri aslında konuştuk. Beni biraz tahrik eden meselelerden bir tanesi de işte Müslüman olmuş, adını Mustafa'ya çevirmiş, lakabı İngiliz Mustafa olmuş falandı. Ee, bunun böyle olmadığını başka kaynaklarla tespit etmiş olduk. Halen'in yani İslam'ı benimsemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ee, i̇hanet meselesi ne? Az önce bahsettim. Ee, daha önce görülmemiş bir takım belgelerde içeriden bilgi sızdırdığını işte gördüm, tespit ettim. Bu ihanet midir yoksa bir rutin midir? Ee, yabancı bir devlette çalışan, yabancı bir adamın kendi diplomatına bu bilgileri vermesi belki rutin kabul edilebilir. E, i̇hanet e, çerçevesinde değerlendirilebilir. Bunu tamamen takdirlere bırakıyorum. Zaten kesin bir hüküme varmadım bu anlamda. Haindir diyemiyorum, diyemiyorum demem de. E, arada kalmışın aslında e, geçen yıl ulaştığım mezar taşı da gösteriyor. E, İngiltere'de Brookwood mezarlığında e, yatsığını tespit ettim. Gazetelerden dönemin gazetelerinden. Cenaze merasimine ulaştım. Cenaze merasimini bir e, papaz gerçekleştiriyor. Bizden de birileri var. Abdülhakamit hazır bulunuyor sefaretten imam çağrılabilirdi şayet dileseydi kendisi. Böyle bir şey olmamış. Dolayısıyla bir papaz gömüyor. Fakat mezar taşı üzerinde hem haç hem hilal işareti var. Dolayısıyla kendisini iki dünyaya da ait hissediyor galiba diye. Bu beni düşündürdü. Kabaca hani hakkındaki tespitlerim kitabın adının neyden ilham aldığı böyle hikaye edilebilir. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Bu hafta ben... Harun Tuncer'le iz bırakmış önemli bir sözlükçüyü James William Redhouse'u konuştuk. E, Hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.